bahsediyorsunuz. Yani herkes kendi amelini e, bulacak. Bu ayrı bir şey. E, efendim iyi yaptığı işler bulacak. Kötü yaptığını da bulacak. Bu kötülüğün içerisinde eğer başkasının hakkını tecavüz etmiş ise onu da bulacak. Burada bir, birbirinize zıt bir şey yok ki. Yani niye tartışıyorsunuz ben anlamıyorum. Yani e, hocam Bakınız düşüme, siz niye düşüme, demiyorsunuz düşüme, ki riyet eden bir, bir kişinin günahını yükler ve Buna kendi hesabından onarırsınız. Niye söylemiyorsunuz bunu? Önce bir müsaade buyur da konuşayım. Benim ne o, diyeceğimi bu, sen söyleyeceksin sen. Tamam da şey şey ya edecekseniz anne babanızın riyetini edin bari. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Konuşmayı bana bırakın. Güvenmiyorsan siz buyurun. Eğer ki ben konuşacaksam nasıl başlayacağım bana bırak. Şimdi kardeşimizin konuştuğu ayet içerisinde sizin söylediğiniz de var. Ama kardeşimiz bu şekilde anlamıyor. Yani ayet-i kerimede kimse kimsenin günahını çekecek değildir. Bunun manası günahlardan başkasını Allah sorumlu tutmaz demek. Herkes kendi günahına muhatap olacak, karşı karşıya gelecek ve kitabından alıp okuyacak. Bu günahın içerisinde ya yani bu günahın içerisinde başkasının adına yapılan gıybetler de var. Yani bu durumda ne olacak? Ben, hocam ben onu diyorum. <gülüyor> bu adam anlamıyorum Kendisi tevil ediyor ya. ya anladın lütfen, mı? Ben lütfen. de onun için dedim. Eylül sünnet değilsin. Ya, lütfen ben konuşurken, madem bir cümleyi bitireyim. Ee, evet. Şimdi Kur'an'ı Kerim'deki ayetlerin Doğru anlayıp anlamadığımızla ilgili az önceki okumuş olduğu ayet-i kerime de aynısını söylüyor. Ee, diğer bütün Kur'an-ı Kerim'de e, ayetlerin hepsinde bu vardır. Nedir bu? Yani kişinin kendi günahına muhatap ve sorumluluk e, başkası çekmeyecek, kendisi çekecektir. Bu açıdan e, herhangi bir şekilde o ayetin az önceki hadise zıt tarafı yok. Hadis-i şerif rivayetleri var. Gıybetle ilgili rivayetler var. Hatta müflis kimdir diye hadis başlıyor. Hadis-i şerifin bu ayette zıt olduğunu anlamakta zorlanıyorum. Yani bu ayette zıt tarafı yok. Çünkü hadis-i şerifte denilen şey şudur. Sorumluluk madem insan taşıdığı ayetle var ise bu sorumluluk taşıdığımız şeyler içerisinde gıybet de var ise gıybetin iki şekilde karşılığı ödenir. Ne şekilde? Senin sevaplarından alır götürür. Efendim sevapların durur. Onlar bir yerde ikinci bir ihtimal şöyle sevapların duruyor ve de bir yerde durdu. Ama sen cehenneme gideceksin. Sevaplarınla paran var da kurtulabiliyorsam kurtulmak akıl işi değil mi? Akıl Kurt, kurtulmak ister. Sevabını almadı kendini alır. Had diyelim yani sevabın dursun cennete gidecek payın durdu o zaman ne olacak onun hakkı bir türlü ödenecek kim verecek bunun içinden çıkmanız lazım önce bunu anlamanız lazım o zaman siz kendiniz gideceksiniz sevabınız dursun e sevabın varken belli bir şekilde cehennemi istiyorsanız daha bir merhametli bir muameledir. Allah'ın adaletine böyle bir şey nasıl, nasıl yakıştırırsınız sevabınızdan gider siz durursunuz Baktık ki sevap bitti sevap kalmadı ondan sonra onun günahı onun sevabını sen alamazsın çünkü suçlusun. Ne kalıyor geriye günahı? Ya yani bu kadar mantık düşündüğünüz zaman bitti mesele. Tartışma işimiz yok. Birebir Kur'an'da bu anlatılmış mı anlatılmamış mı? Buna yine Kur'an kendide bakarız. Ama şu an durumuyla bilmiyorum kim ne, ne anlattı da. Son dinliyorum ya bunlar tartışmak için konuşuyorlar bir şey yok. Her birinizin dediği birbirinizle zıt değil. Kur'an'da birebir var mı? Hangi ayette bu şekilde bu hadis anlatan efendim e, ayet var şeklinde baktığınızda belki de aynısıyla da göreceğiz buna benzer. Yani e, bazı şeylerin akıl ile düşündüğümüzde anlayacağımız şeyler bunlar. Yalın akılla düşünün. Hemen anlayabileceğimiz şeyler. Evet ama birincisi o kardeşimizin doktorun dediği doğru şudur. Yani önce bir herkes kendi işlediği ile karşılaşacak. Gerek sevap olsun gerek günah. Öyle sorguya tabi olacak. Sonra Evet. Sonra kul hakkıyla ilgili bölümde ne olacak? Kul hakkının ödenmesi söz konusu olacak. Öbürü diyecek ki sana ya ben hakkımı istiyorum. Varsa sevabını alacak. Yoksa hocam. Evet. Siz demek ki anlamamışsınız. Bu adam diyor yok öyle şey. Hadisi inkar ediyorsa de işte yok evet. böyle bir şey ayet burada kimse kimsenin yükünü alamaz Bak. günahını alamaz diye ayet verdi. Ayeti de kendi kafasına göre yorumluyor. Bak siz de aynısını söylediniz. Halbuki onun içinde de yani eğer ki bir kimse yani o ayetin içinde de bir kişi kişinin kıybetini yapmışsa bu da zaten günah eder hani o kişiye aittir zaten anlatabiliyor muyum? Hani kimse kimsenin günahını yükleyemez diye ayet var bu bitirip kesip evet, atıyor buyurun, siz şey alın, ben, işte ben onu bir çiftledim ki senin, senin düşüncen kendi ayeti kendin tevil ediyorsun o zaman bu doğru değil Anlatın yani ayette de, kul hakkı ödenmeyecek başkasının ha, günahı evet. kendisine ben yaptığım kötülük yanıma kalacak şekilde anlayamayız böyle anlıyorsan Olmaz. Hocam, ya, şöyle dedi Gideşi Fu e, işte bir insan Diyelim ki içki içen birisinin gıybetini yapılıyor, Yapıyorsa Onun amel defterine içki içti gibi e, Günah yazılır dedi Buna itiraz ettik biz O şekilde olmaz kul hakkına girer Ahirette de aynı sizin Dediğimiz gibi önce sevaplarından Kulak kaldığı kişilere dağıtılır Sevabı kalmazsa o kişilerin Günahı yüklenir bunu bu şekilde düzeltiyoruz.